Sabah namazının farzından sonra bir günlük kaza namazı kılıyorum. Böyle bir uygulama doğru kabul edilebilir mi? Kaza namazlarının kılınamayacağı üç vakit var. Bunlara kerayet vakitleri diyoruz. Ee, Okubey İbn Amir sahabe-i kiramdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor. Diyor ki bu zat, 3 vakit var ki, Bu üç vakitte Allah Resulü bize namaz kılmamızı yasakladı. Ve cenazelerimizi defnetmemiz Yani cenaze namazları kılmamızı da yasakladı Bu üç vakti sayıyor nedir bunlar Öğle namazına şu an ezan Okunmasından 15 dakika kala önce 15 dakika kala önce Artık namaz kaza namazları kılınmaz Ve yine sabah namazında güneşin doğmasından Az önce ve yaklaşık bir saat Geçinceye kadar bayram namazı Kıldığımız süreye kadar olan süre Ve akşam namazında güneş batmadan evvel Yaklaşık bir saatlik 45 dakikalık bir sure Bu vakitlerde kaza namazı kılınamaz kaza namazları kılınsa bile onların tekrar kılınması gerekir. Mesela kardeşimiz şayet sabah namazında ilk vaktinde kılmışsa örnek veriyorum 4.30'da diyelim ki misak oluyor ve 6'ya kadar da vakit Güneş var. Güneş var, 6'da evet. doğuyor diyelim. Eğer mesela 5'te kalkmış sabah namazını kılmışsa Hemen peşi sıra kaza edebilir. Kaza namazları kılabilir. Bir günlük namazını da kaza edebilir. Ancak güneş altıda doğuyor. Kendisi altıya 15 kala 20 kala kalkmış. Ve sabah namazını kılmış. Artık ondan sonra kaza namazı kılmamalı. Yani yattıdan sonra da kaza namazlarını hepsini bir arada kılabilir. Hı hı. Bu üç vakit dışında diğerlerini de kılabilir. Evet.